Burrunt Russell Aylaklığa Övgü Benimle aynı kuşaktan olanların çoğu gibi şeytan hep aylaklara yaptıracak bir kötülük bulur atasözünü dinleyerek yetiştim. Epeyce terbiyeli bir çocuk olduğum için bana söylenen her şeye inanırdım. Böylelikle içinde bulunduğum ana kadar beni çok çalışmaktan geri bırakmayan bir vicdan sahibi oldum. Ne var ki eylemlerim vicdanımın denetim altında olduğu halde görüşlerim bir devrim geçirmiş bulunuyor. Dünyada gerektiğinden çok çalışıldığını, çalışmanın erdem olduğu inancının büyük zararlar doğurduğunu, modern endüstri ülkelerinde vaaz edilmesi gereken şeylerin öteden beri vaaz olanlardan çok değişik olduğunu sanıyorum. Napoli'de dolaşan bir gezginin öyküsünü herkes bilir. Yattıkları yerde güneşlenen 12 dilenci gören bu gezgin Bunlardan en tembel olduğunu Kanıtlayana 1 lira vereceğini söyler Dilencilerden 11 tanesi Yerlerinden fırlayıp Liranın kendi hakları olduğunu iddia ederler Bunun üzerine gezgin de Parayı yerinden Kıpırdamayan 12.ye verir O gezgin Tam yerine düşmüş Ne var ki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 İkinci cins çalışma ise tatlıdır ve çok para getirir. İkinci cins çalışma çok çeşitlidir. Emir verenlerin yanı sıra ne gibi emirler verileceği konusunda akıl verenler de vardır. Genellikle iki insan grubu tarafından aynı anda birbirleriyle taban tabana zıt iki cins akıl verilir. Buna da siyaset denir. Bu cins çalışma için gerekli marifet,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 Doğallıkla iktidar sahipleri kendi çıkarlarının insanlığın daha geniş çaptaki çıkarlarıyla özdeş olduğuna kendi kendilerini inandırarak bu olguyu yine kendi kendilerinden saklamaktadırlar. Bazı hallerde bu doğrudur. Mesela Atinalı köle sahipleri boş zamanlarının bir bölümünü uyvarlığa sürekli bir katkıda bulunma yolunda harcarlardı ki,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 köle devleti ahlakıdır. Bunun felaketli sonuçlar doğurmasına hiç şaşmamalı. Bir örnek alalım. Belirli bir zaman içinde bir takım insanların çamaşır mandalı yapımında çalıştıklarını varsayalım. Bunlar günde, diyelim ki, 8 saat çalışarak dünyanın bütün mandal ihtiyacını karşılayacak kadar üretim yapmaktadırlar. Birisi çıkar, aynı sayıda işçinin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 yaramazlıktan alkoyduğu söyleniyordu. Çocukluğumda şehirli erkek işçilerin oy hakkını kazanmasından az sonra resmi tatil günleri yasalaşınca üst sınıflar çok kızdılar. Yaşlı bir düşeşin şöyle dediğini hatırlıyorum. Tatil yoksulların nesine gerek? Onlar çalışmak zorundadır. Gerçi zamanımızın insanları bu düşeş kadar açık yürekli değiller. Ama aynı duygu onlarda da güçlüdür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 Emeğin erdemi konusundaki tutumları, dünyada egemen sınıfların namuslu yoksullar dediğimiz insanlara öteden beri aşağılıya geldikleri tutumun tıpatıp aynıdır. Çalışkanlık, uyanıklık, uzak çıkarlar uğruna, uzun saatler çalışmaya razı olma, hatta yetkiye boyun eğme, bütün bunlar sosyalist Sovyette yetke hala evrenin hakiminin iradesini temsil etmektedir. Yalnız şimdi buna yeni bir at verilmiştir. Diyalektik materyalizm. Rusya'da Pluretaryan'ın kazandığı zaferle, başka ülkelerde feministlerin kazandığı zafer arasında bazı ortak noktalar bulunmaktadır. Yüzyıllardan beri erkekler, kadınların manevi üstünlüğünü kabul etmiş,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 Size şöyle söyleme olasılığı pek yoktur. Bedensel çalışmadan zevk duyuyorum. Çünkü bedensel çalışma bana insanoğlunun yapabileceği en soylu işi yaptığım duygusunu veriyor. Ayrıca insanoğlunun üzerinde yaşadığı gezegeni ne kadar değiştirebildiğimi düşünmek de hoşuma gidiyor. Gerçi bedenimin belirli süreler içinde dinlenmeye ihtiyacı var. Ve ben bu ihtiyacı elimden geldiği kadar gidermek zorundayım.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 Yine eskiden olduğu gibi, bizzat kendilerinin etkin rol oynadıkları eğlencelerin tadını çıkarırlardı. Geçmişte küçük bir aylak sınıf, büyük bir çalışan sınıf vardı. Aylak sınıf, toplumsal adalet açısından hiç de hak etmediği imtiyazlardan yararlanıyordu. Dolayısıyla bu sınıf ister istemez baskıya yöneliyor, nefret uyandırıyor ve imtiyazların haklı gösterecek kuramlar icat etmek zorunda kalıyordu.